Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Sohbetime başlamadan önce sizlere bir hadis naklederek başlayayım. Aklıma gelmişken. Allah'ın diyor yeryüzünde gezen melekleri vardır. Bunlar ne yapar? Allah için bir araya gelip Allah'ı zikreden toplulukları ararlardır. Sonra diyor buldular birbirlerine muştularlar ve o topluluğu böyle sarı sarı aşa kadar yükselirler diyor. Ve Allah Azze ve Celle'ye bu topluluğu nuştularlar. Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi bildiği halde sorar diyor. Onlar ne yapıyorlar? Seni zikrediyorlar. Ne için topladınlar? Senin için toplandılar. Ne istiyorlar? Senin cennetini istiyorlar. İstiyoruz değil mi? İnşallah. İnşallah peki benim cennetimi görmüşler midir Melekler hayır diyor. Peki görselerdi? Daha çok isterlerdi diyor. Peki benim neyinden sakınıyorlar? Cehenneminden. Peki görmüşler mi? Hayır. Görselerdi oraya girmemek için ferameli işlerlerdi diyor. Yaparsın, değil mi? <gülüyor> Yaparız. Ben onları diyor Umduklarına naif, korktuklarından eminim. Melekler, yarattı diyor, onların yanına kader gelenler de var. O gün veya birini tutmuş, getirmiş. Onların hükmü ne olacak? O onlar gibi değil diyor. Onlar gibi inanmıyor. Onlar öyle bir topluluktur ki diyor, onların hürmetine ben onlara da aynısını verdim. Çünkü onlar diyor kiminle beraberse onları da ne yaparlar? işlerle ıslah ederler. Diyor. Allah bizi bu topluluklardan eylesin. Gelelim bugünkü sohbetimize. Serdar çabuk başladın ya. Beni de bayma valla. Meselemiz şey... zekata. Haberimiz. Evet. <gülüyor> bugünkü konumuz İslam'ın beş binasından bir tanesi. Yani zekat. Bektaşı'nın birine sormuşlar. İslam'ın şartı kaç? Bir demiş. Ya beş değil mi? Namaz bizde yok. Oruç hiç uğramaz. Hac zaten şart değil. E kala kala demiş, bir şart demiş. Evet, bugünkü konumuz zekat. Hoca'ya sormuşlar. Zekat nedir? Aa, namazı kıl, Orucu tutun. Hacca gidin zekat verinler demiş. Acaba böyle tarif ediyoruz. Evet. Zekat Allah'ın kulları üzerinde haklarından biridir ve İslamlığın da temel taşlarındandır. Olmazsa olmazlarındandır. Sahabe diyor ki Allah hepsinden razı olsun. bize diyor Simsar diye çağırırlardı diyor. Yani ticaretten uğraşan herkese diyor. Ben diyor bu kelimeden hiç hoşlanmazdım diyor. Bir gündür Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin çarşısına geldi diyor. Ey tüccar topluluğu gelin dedi diyor. Yeni bir kelime çıktı diyor ortaya. Simsar yerine tüccar kelimesi benim diyor o kadar hoşuma gitti ki diyor Hepimiz diyor etrafına toplandık ve dedi ki diyor ey tüccar topluluğu malınızın kirini temizleyin. Ey Allah'ın ne yapalım? Malın hakkı olan zekatı ne yapın? Verin dedi diyor. Zekat malın neymiş? Hakkıymış ve kiri neymiş? Temizlermiş. Zekatın manası temizliktir. Temizleyen Malın kirini. Ayıp olabilir mi? Olabilir, kusur olabilir mi? Olabilir. Veyahut satış yaparken yapmış olduğun hileyi, hurdayı ne yapıyormuş? Temizliyormuş. Ve zekat da İslam'ın şartındandır. Ve Kur'an'a gittiğimizde kardeşlerim, 216 yerde namazı dosdoğru kılın ayeti yalnız gelmez. Hemen akabinde ne gelir? Namaz ve zekat, yani iman ve salih amel İman ve İslam hep beraber gitmiştir. Yani iman zikredildi mi akabinde Allah ne yapıyor? Amel istiyor. İslam istiyor. İman eden Müslümana da bu zekatta nedir? Onun amelidir. Aynı Bukhari'nin birçok babında geçen bir rivayet var hatırlarsanız. Muaz'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Yemen'e Yemen e gönderiyor. Hem vali hem de davetçi, tebliğci. Onlara bakın uslup öğretiyor. Kitap ehli kavme gidiyor. Gittiği kavmin özelliğini söylüyor mu? Rastgele bir kavim değil. Bak bunlara daha önce vahiy geldi. Peygamberden haberleri var ama şık koştu bunlar. Bunlar Allah'ın birliğine davet ediyor. Güzel. Tuttular mı? Onlara günde beş vakit namazın farz olduğunu haber ver. Bakın ne yapıyor? Aşama aşama. Tuttular mı? zenginden alıp fakire verilmek üzere malın zekatı olduğunu söyle. Ve zekat alırken de orta bir maldan al. Sakın mazlumun ahında ne yapma? Alma. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına yani ümmetine öğrettiği neymiş? Bir ustup. İnandım diyen insan ne yapmalı, buna yapmalı gerekiyor, yapması gerekiyormuş? namazı kılacak. Namazı kırdı mı zekatını ne yapacak? Verecek. Yani bunlar neymiş? Sırayla giden meseleler. Ve bir Müslüman bu meseleleri ne yapmalı? Bilmeli. Önemini de bilmeli. Çünkü İslam'ın temeli derken, temel taşı derken, temel olmadan bina olur mu? Olmaz. Bir insanın İslam'a girebilmesi için yani Müslüman olabilmesi için Hepsini tasdiklemesi ama çıkması için bir tanesini inkar etmesi nedir? Yetesini Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde biliyorsunuz Ebu Bekir'in Allah ondan razı olsun ilk döneminde Ridd'e savaşları oldu. Neden oldu bunlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat edince zekat Muhammed'e verilirdi. O öldü artık zekat ne yapılmaz verilmez diye insanlar oldu. Buna binaen evli sünnet alimlerinden bir kısmı Allah onlara da rahmet etsin hata etmişlerdir. Zekat vermeyen insan kasir olmuştur deyip ne yapmışlardı? Mürtet olmuştur diye fetva vermişlerdir. Mürtet ya da kafir olmaz. Sadece ne yapar? İnkar ederse zekat peygambere verilirdi, peygamber de öldü artık zekat da kalktı derse o zaman ne olur? Mürtet durumuna düşer. Ama vermezse cezası nedir? Yine ağırdır. Buhari ve Müslim'de gelen rivayette kardeşlerim. Kim diyor malının zekatını vermezse 50.000 bin sene vermediği maldan dolayı azap görür. Sonra ikiden birine gider. İkiden birine gider ancak Müslümandır. Yani iman ehlidir. Eğer kafirse Zaten onun şeyi nedir? Hep evet hep iyidir. İkiden birine gitmesinin bir anlamı nedir? Yoktur. Onun için bizim itikadımızda, ehli i sünnetin itikadında zekatı vermeyen ama inkar etmeyen birisi ne olur? Günahkardır, mürtet nedir? Değildir. Ama bazı aşırı giden insanlar, uçlar bunu ne yapmışlardır? Hala bu şekilde savunmuşlardır, hata ediyorlar. Bunlar da ehli sünnetim derler ve bize çok yakınlardır. Bilesiniz diye söylüyorum. Fazileti ise çok büyüktür. Zekat hiçbir zaman malı ne yapmaz kardeşlerim? Eksilmez. Eksiltmez. Aksine fazlalaştırır. Aksine seni temizler. Düşünün biraz önce Allah kendisinden razı olsun. Cennette daha mislisini ikram etsin. Kardeşimizin birisi bak baklava tatlı ikram etti. Tatlı yiyince ya barnağınızı yaladınız ya da gidip sildiniz. Ya da peçete kullandınız değil mi? Yani temizleme ihtiyacı hissettiniz mi? İşte malın kiri de böyle ihtiyacı vardır. Temizlemediğinizde hepsini kirletir. Paranın, malı hepsini ne yapar? Kirletir. Ve kıyamet günü sahnelerine uzatmak istemiyorum. Konu bayağı uzun. Kıyamet sahnelerine zekatla bakarsanız bir yılan diyor gelecek. Tam diyor dudağından şuradan ötecek öyle bir acı hissedecek ki diyor bütündür şeyinde e, damarlarında hissedecek diyor Ve öyle bir sıkacak ki diyor öyle bir sahne ki okuma bile insanı ne yapıyor dehşete sürüklüyor veyahut o altını gümüşü Allah yoluna biriktirmeyenler var ya o gün alınlarından yanlarından ne yapacak onlar eritilip dökülecek diyor yani e, Cezaylan alakalı birçok neler var, dehşet verici ifadeler var. Ama bunun yanında yapanlara da gerçekten ne var? Çok güzel e, ikramlar ve muameller var. Onun için İslam'ın şartı neyse ki zaten Allah taşıyamayacağı yükü insana ne atmaz, vermez çok kolaydır. Ama kalp bozulduysa Allah Resulü'nün dediği gibi Ali sallallahu aleyhi ve Vücutta bir et parçası var. Düzeldi mi her şey ne yapar? Düzelir. O bozuldu mu artık bitmiştir. Yani. Hiçbir şey anlaması mümkün değil. İşte bu meselelerde, meselelerde de Allah bizleri hayırlı kılsın. Rabbim İslam'ın temel taşlarına e, sadık kalan ve yerine getiren sanlı kullardan eylesin. Zekatta kardeşlerim önemli ölçüleri vereyim sizde. Birincisi, mal, vereceğiniz mal her neyse özünü anlatayım. Bir, üzerinden bir yıl geçmesi ve misap miktarına gelmesi gerekiyor. Yani bir ölçü vardır. Ama e, bulunan define'de ise ne vardır? Üzerinden bir sene geçmesi gerekmez. misap miktarına ulaşması da ne yapmak? Efendim? Gerekmez. Hemen beşte birini Allah yoluna ne yapacaksınız? zekat olarak vereceksiniz. Yani bir define bulursanız, bir hazine bunun beşte birini anında ne yapıyorsunuz? Ehtimali vereceksiniz. Yani Allah yoluna zekat olarak vereceksiniz. Anladınız mı? Define. Ama onun dışında ticaret malıdır. Nisat miktarına ulaşmış bir maldır. Bunun üzerinden bir sene geçecek ve nisat miktarı ne yapacak? Oluşacak. Evet. Mallardan verilen bu miktarın zekat olarak isimlendirilmesi, verildiği malların artmasından dolayı ve bu mana itibarıyla artması da malını da afetlerden nedir? Korumasıdır. Kardeşlerim, zekati veren insanın hem malı hem de nefsini atmıştır, arınmış olmuştur. Evet, zekat dedik İslam'ın beş şartından neymiş? Birisiymiş. E, vermeyenlerin durumu Tevbe suresinin 34. ayetinde altını, gümüşü veyahut e, bu malları Allah yolunda biriktirmeyenlerin alımlarından, bölümlerinden ne yapacağız? Böğütlerinden onları dağlayacağız diyor. E, bu ayete binaen söylenme sebebinin biri de Geçmiş ümmetler, yani kitap ehli insanlar kardeşlerim, Yahudiler, Hristiyanlar ve hahamlar hep o inanan insanların mallarını ne yapmışlar? Yemişlerdir. Bugün hala mesela bir Hristiyan cennete nasıl gider? Paray. Paray. Gelir kiliseye, bir kulis yapar, günahını söyler. Papaz da der ki sen şu kadar vereceksin. O da verir, Aslında bir cennet, satın alır. Böyle gider. Yahudi o da ondan ne yapmaz? Aşağı kalmaz. Allah'ın ayetlerini ne yapar? Ters düz ederler. Dünyalık bir mt karşısında onu ne yaparlar? Bozarlar. En basit mesela rejim meselesinde zina eden erkek ya da kadın ne yapılır? Rejim edilirdi. Sonra zenginleri zina ettiğinde katıra bindirdiler. Ters çevirdiler. Halkın içinde teşir Fakirler yaptığında rejim ettiler. Sonra ikisine de güç yetiştiremediler. Ayeti dünyalık bir meta karşılığında ters ettiler Bir Bizde yok mu yahut şeyler? Çok. Bizde de var. Allah köklerini şey. Evet. Zekata tabi olan mallara geldiğimizde bu malların bilme, nakit veyahut altın ve gümüş gibi şeyler gibi yani nakit para, altın ve gümüş. Bir kısmı. Buna geldiğimizde ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 200 dirheme sahip olduğunda, üzerinden bir yıl geçtiğinde 5 dirhem zekat vardır. 20 dinar olmadıkça sana altında zekat düşmez. 20 dinara sahip olduğunda üzerine bir yıl geçtiğinde yarım dinar zekat vardır demiştir. Şimdi bunu tercüme ediyoruz. Altın ve gümüşün, nakdin nisap miktarı var mıymış? Var. Varmış. Ve şartın birisi de neymiş? Üzerinde Yeni, bir. Yedir. Hadis bunu getiriyor. Altının nisap miktarı ise 20 binardır. Şimdi 20 binarı Türkçeleştiren halk arasında altının nisap miktarı kaç gram? 80-90 97. Bildiğinizi söyleyeyim bakın. Hem de zekat verip 85, 85 dedi başka. 97. 97 başka. 112. Değil. Zorlamayalım. patlatmayalım. 24 ayarsa 85 grama eşittir. Bunu yazın kafanıza. 21 gramsa veya 22 gram bilezik Ay ayarı var ya. Ay 97 gram misafir miktarına eşittir. Şu zincirler 18 gram mı ayarı? Ay Ay. Ayarı. 18 ayarsa 113 gram misafir miktarına geliyor. 20 dinar. 24 ayarsa 85. 21 ayarsa 97. 18 ayarsa 113 grama. Altına eşittir. Gümüşünki ise 200 dirhemdir. Bu da 595 ya da 600 gram gümüşe tekabül eder. Eğer 595 gram gümüşünüz varsa nedir? 40'ta bir zekatı vardır. Eğer 24 ayar altınız varsa 85 grama geldiyse nedir? 40'ta bir. Eğer 22 ise 97 bu nedir? İslam'ın zekat oranıdır kardeşlerim. Ve üzerinde bir yıl geçmesi gerekir. Aynı şekilde peşin parada, nakitte bunlar aynı e, kategoriye girer. Peşin parada, altında, gümüşte nisap miktarı yüzde iki buçuktur. Yani kıtta birdir. Evet. Aylık veya haftalık maaş ve ücretlerde zekat var mıdır? Bunu sormuşlardı yetenekten. Aylık, haftalık, yevmiye ve benzeri şekillerde ücret alan memur ve işçilerin durumu iki şekilden biridir. 1- bir, Nisab miktarına ulaşan mala sahip olan ve her ay aldığı maaşıyla elimdeki miktarı artıran kimsenin durumu. Bu kişi kendi geliriyle ilgili bir çizelge oluşturur, mevcut malına aylık gelirini elde ettiği tarihe göre hesap eder, Böylelikle bir yılı dolduran miktarın zekatını hesap ederek verir. Ancak bu yol biraz meşakkatlıdır. Rahat etmek için geniş ve cömert davranmayı seçebilir. Böylelikle fakirleri ve zekata hak sahibi olanları kendi nefsine tercih etmiş olur. Bu durumda üzerinden bir yıl geçmiş olan ilk sahip olduğu miktara elinde bulunan bütün nakitleri ekleyerek zekatı hesap eder ve %2.5 yani 40'da 1 zekatını ne yapar? Verir. Aylık maaşıyeti için gerekli miktarı ayırdıktan sonra yani günlük ihtiyacı, evin ihtiyacı ne varsa maaşından bunları tamamen düştükten sonra kalan para neyse bundan hesaplayarak zekatını ne yapar? Verir. İkinci yöntem ise aylık maaşın dışında nisap miktarına ulaşan bir malın olup olmaması durumunda. Her ay maaşının belirli bir bölümünü biriktirebiliyorsa, biriktirdiği miktar nisap miktarına ulaşmışsa, bundan itibaren nisap miktarına ulaşan bu miktarla ne yapar? Zekatını verir. Ve üzerinde bir yıl geçmiş olması gerekir. Çünkü ayeti kerimede, demin de zikrettiğimiz gibi, Altın ve gümüşü hazine edip Allah yolunda sarf etmeyenlere can yakıcı azabı hatırlattır. müjde ediyor. Allah kendisinden razı olsun. İbn Ömer der ki yerin yedi kat altında olsa dahi zekati verilen şey hazine yığmak değildir. Ne kadar açık da olursa olsun zekati verilmeyen her şey hazine yığmaktır. Evet. Altın ve gümüş zekatının verilmesini emreden hadisler hep genel ifadedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam altın ve gümüşün hakkını zekatını vermeyen için bunlar kıyamet günü ateşten levhalara çevrilecek. Bunlarla sahibin yanları, sırtları dağlanacak Bu levhalar her soğuduğunda tekrar kızdırılacak ve 50 bin sene. Bunun azabı devam edecektir. 50 bin sene diyor. Bunu bu harim üstünde bulabilirsiniz. Süs eşyalarının zekatının verilmesini emreden, zekatı vermeyenlere azab olduğunu haber veren de birçok rivayet vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadın kızıyla beraber geliyor. Kızının kolunda kalın iki tane altın bilezik var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kıza sen bu bileziklerin zekatını veriyor musun? Kadın hayır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde Allah'ın onların yerine sana ateşten iki tane bilezik takmasından hoşlanır mısın? Kadın hemen onları çıkarıp ikisini de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uzatıyor. Bunların ikisi de aziz ve delil olan Allah'a ve onun resuluna aittir demiştir. Yine Ümmü Seleme anlatıyor, Allah kendisine razı olsun. Altından işlenmiş bir takı takınmıştım. Ya Resulullah bu hazine yırmak mıdır diye sordum. Ali sallallahu aleyhi ve selam zekat verilmesi gerekten miktara ulaşınca zekatı verilen şey hazine yırmak olmaz demiştir. Bu iki rivayet yine Ayşe annemizden Esma'dan tekrar tekrar nakledilmiştir. Ve bundan, bununla alakalı birçok rivayetler gelmiştir. Kadın süs olarak dahi olsa, mihir olarak dahi takınsa, ona takılan işte bir yüzüktür, bir altındır, bir küpedir, nisap miktarına ulaşmışsa, bu benim süsümdür veya mihirimdir deyip tutması onun için nedir? Sakıncalıdır. Onun zekatını ne yapacak? Gelince verecek. Muhakkak ödeyecek. Ödemezse bunun da cezası neymiş? Çok alırmış. Maalesef kardeşlerim zekat konusu toplumumuzda ne kadar müslümanız desek de çok zayıf olduğumuz bir konu, ihmal ettiğimiz bir konu. Ramazan ayı gelmezse orucun hatırlanmadığı gibi, Ramazan ayı gelmezse topluca cemaatle namaz kılmak, insanların aklına gelmediği gibi, Ramazan ayı gelmese zekat bile insanlar ne aklına ne yapmıyor gelmiyor. Halbuki zekat Ramazan'a has değildir. Zekat üzerinden bir yıl geçmişse sanki Müslümanların malları Ramazan ayında hesap miktarına ulaşmış gibi ne yapıyorlar o ayda veriyorlar. Ama bu da bir yerde şükür yani. En azından ne yapıyor? Hatırlıyorlar. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ibnü mercan'ın 4049 ne olur rivayeti yanlış hatırlamıyorsam. Ey muhacir topluluğu, ey ensar topluluğu şu beş şeyi yaparsanız sizde hayır namına hiçbir şey kalmaz diyor. Hangi topluluk ki diyor zekatı vermez, Allah o topluluğa bir damla rahmeti ne yapmaz indirmez diyor. Yani gök dağda otlayan inekler, kamburu çıkmış ihtiyarlar Emzikteki çocuklar olmasa biz damla rahmet ne atmaz, indirmez diyor. Yani rahmetin kesilmesi veya rahmetin yağıp azab olması sız zekatın verilmediğinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Zekatı veren bir topluluk yağmur duasına kolay kolay çıkmaz. Evet. Demek ki altın, gümüş, zekatı ne yapılacak, verilecek nisap miktarına ulaşan her şeyin e, zekatı yerinde verilecek. Evet. Kadının mihri de demin de dediğimiz gibi üzerinden bir yıl ne yapması geçmesi gerekir. Burayı anladık mı? Gelelim tahılların zekatına. Tahıldaysa e, üründeyse kardeşlerim yine e, nisap miktarı var. Fakat üzerinden bir yıl geçmesi sahılda nedir? Yoktur. Ekini biçtiğinde, tarlamdan mahsulü kaldırdığında zekatını ne yaparsın? Verirsin. Toprak mahsullerindeki zekat e, aynı kenzdeki gibidir. Yani kenzde define de neydi? Hemen verilmez. Üzerinden bir yıl geçmesi gerek mi? Tarladan çıkan mahsulde de aynıdır. Üzerinden bir yıl Geçmesi gerekmiyor. Ve onun da bir misap miktarı yoktur. Misap miktarı şöyledir. Şurayı tarla olarak düşünün. Ben buraya buğday ektim. Eğer sırf Rabbim'in vermiş olduğu yağmurla işte bunu sulamış bir kuyu vurmamış bir dereden motorla çekmemişsem zekatı yani öşürü onda birdir. Eğer ben zahmet çekmişsem kuyu vurdurmuş dereden su çekmiş bir şeyler yapmışsan 20'de bir neyi vardır? Öşürü vardır. Zekatı vardır. Ama sebzede, meyvada zekat yoktur. Kurdun, kuşun, gelenin, geçenin neyi vardır? Hakkı, vardır? Hakkı vardır. Sahabenin birisi birinin kulağını tutarak sürükleyerek Allah Resulü'na getiriyor. Aleyhissalatü Vesselam'a. Bu diyor bahçemde hırsızlık yaptı. Süleyman tamam. Keşke o dönemde yaşasa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bırak çocuğun kulağını diyor. E Allah'ın Resulü ben bunu hırsızlıkta yakaladım. Sebzede, meyvada kurdun, kuşun, gelenin, geçenin hakkı vardır. Zekat yoktur. Hani bugün diyorlar ya, nehirde bir tane elma bulmuş, dişlemiş, suyu gitmiş, takip etmiş, kimin falanın Adama yedi sene kulelik yapmış, sonra kızını vermiş, ondan da falanı falanı dolmuş. İyi ki doğmuş. doğmuş. <gülüyor> Halbuki dine gidip baktığımızda böyle bir hak yok ki. Bırak çocuğun kulağını ama diyor ağaçtakini diyor, taşlayarak düşürdü. Altında vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bırak çocuğun kulağını diyor. Çocuğa dönüyor, altına bak. Eğer yenecek bir şey varsa al topla ye. Yoksa dala zarar verme yiyeceğin kadarını al topla eteğini de doldurup götürme diyor. Anlatabildim mi? Yani bir bahçeye gittiğinizde bahçe sahibinden izin almanıza gerek yok. Ama Türkiye'desin sağınıza solunuza iyi bak. Ya köpekleri ya çifteyi yersin. Çünkü onlar ettin hocam hikayeleriyle büyümüşler dişlemede bilmem ne kadar hak var. Ama yok. Demek ki kurdun, kuşun, gelenin, geçenin neyi varmış? Hak. Ama bu demek değildir ki bunu bilmeyen bir insanın olduğu bölgeye de git, bahçeye talan et deyin. Lan, lan koca koca sakalları var. Şuna utanmazlar, hırsızlık yapıyor derler. Adamı çekin, konuşun, parayı teklif edin ve bu hadisi öğret. Eskilerse çoğu zaten bunu ne yapar? Bilirler. Çoğu bilirler. Evet, demek ki zekat malları da neymiş kardeşlerim? üzerinden tarlanınsa bir yıl geçmesine gerek yokmuş. Mahsul çıktığında o tohumu ayırır, evinin iaşesini ayırır, kalandan da onda bir ya da 20'de bir ne yaparmış? Zekat verirmiş. Bununla alakalı bir rivayet hatırlıyor musunuz? Evet. Ramazan'da bir hadis öğretmişti. Hatırlıyor musunuz? Yani. Gökyüzünde bir ses duyan bir adam evet. diyor ki Ey su Ramazan'ın bahçesine boşalt. Adam bakıyor çölde bir bulut hem de bir isim. Biraz gidiyor çölde bir bakıyor. Tarlada bir adam. Ey filan diyor. Senin adın ne? O diyor ki sen benim adımı ne yapacaksın? Çölde yaşar nasıl olur? Bedeli ol. Evet. Ne yapacağım diyor. Cevap vermiyor bak hiç dinle söyleniyor. Diyor ki ben diyor yürürken çölde bir ses duydum ve o ses işte ey bulut git Ramazan'ın bahçesine suyu bırak. Bir de baktım o sesten sonra o bulut geldi senin tarlana suyu bıraktı. Adını söylüyor ama merak ediyor. Peki diyor bu nasıl oldu? Yani çöl gibi bir yerde ve kim yapıyorsun? Allah da sana suyu getiriyor. Adam diyor ki, ben diyor tarlamın mahsulünü üçe ayırdım. Bir, ehlime. iki tohuma. Üç, Allah yoluna infa. Vallahi diyor Allah senin suyu verir. <gülüyor> Malını kaç ayırmış? Sözde ayırmış. Ve ben bunu uygularım diyor. O da diyor ki, uygularsan Allah da sana çöldeysen olsa suyunu ne yapar? <gülüyor> verir diyor. Demek ki zekat, malı ne yapmıyormuş? Bitirmiyormuş kardeşlerim. Aksine hem nefsini hem de malını ne yapıyor? İzzetlendiriyor. Artırıyor. Evet. Ve hayvanların zekatına gelecek olursak kardeşlerim onda evet üzerinden bir sene geçmesi gerekir. Bunun da bir nisap miktarı nedir? Vardır. Ama geçen hafta bir sohbette sorduğumda mesela davarın şeyi kaçtır? Millet 40'ta bile alışmış ya Gırtta bir, diye gidiyor. Yok. Hepsinde gırtta değil. Gırtta değil. Bilmiyorum kafanızda tutabilir misiniz ama çoğu insanın zihninden gidebilir. Ama bunları çoğaltıp en azından elinizde bulundurabilirsiniz. Hayvan cinsinden biliyorsunuz deve. Başka? Sığır. Başka? Koyun. Bunların neyi vardır? Zekatı vardır. Hepsinin de nisap miktarı nedir? Farklı. Şimdi gelelim devenin zekatına. Bu Bundan alakalı biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayetler vardır. Hatta Ali kılıcımın havzasında Allah Resulü'nün yazdırdığı bu şeyi, emannameyi ne yaptım hala taşırım diyor. Ne vardı? Bunda zekattan alakalı misaf miktarlarının hepsini ne yaparsın görürsün. Evet. Gelelim misaf miktarına. Devenin zekat miktarının hesabına gidebilmemiz için kardeşlerim 9 deve olmuşsa, yani 5 deve olmuşsa, 5'ten 9'a kadar 1 koyun. 10'dan 14'e kadar 2 koyun. 15'ten 19'a kadar 3 koyun. 20'den 24'e kadar 4 koyun. 25'ten 35'e kadar 1 yaşında dişi bir deve 36-45'te 2 yaşında dişi bir deve. 46 60ta 3 yaşında bir deve. 61-75 sayıya ulaştığında 4 yaşında dişi bir deve. 76-90'da 2 yaşında 2 tane dişi deve. Eğer 91'den 120 arasıysa 2 tane dişi deve. 121 ve fazlası her 40 devede İki yaşında bir dişi deve. Her elli deve için üç yaşında bir dişi devedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden devenin zekatıdır Günümüzde de deve var mıdır? Her bölgede vardır. Mesela biz İzmir'e gittik. Tam abdest aldık. Namaz kılacağız. Arkadaşlar dedi ki yemek oturduk, sucuk yapmışlar. Yedik. Deve sucuğu. Deve eti yemek ne yapar? Abdestini abdesti var. bozar. Kalktık bir daha abdest aldık. Yani demek ki deve var. Hala var. E, abdesti de bozuyor. Demek ki bunun bir de neyi var? Zekat. Zekatı var. Bilmek lazım. Yani yaşadığımız yerde deve yoksa da bir başka yerde ne var? Yaşayan kardeşlerimiz var. Orada deve neymiş? Var. Sığır var mı yaşadığımız yerde? Var. olmasa bile Müslümanların olduğu yerde var Sığırın da zekatı kardeşlerim 30 sığıra ulaşana kadar zekat nedir yok 30 sığıra ulaştığında 30'dan 29'dan 39 yaş arası bir yaşını doldurmuş dişi ya da erkek sığır 40'lan 59 yaş 59 tane ulaştığında, 2 yaşını doldurmuş bir dişi sığır. 60 tane olduğunda 1 yaşını doldurmuş 2 tane sığır. 60 sığırın üzerinde her 30 sığır için 1 yaşını doldurmuş bir erkek sığır. Her 40 sığır içinde 2 yaşını doldurmuş bir dişi sığır. Bu da zekatın misat miktarıdır. Şimdi bunu paraya mı paraya mı diyorsunuz? Bakıyorsunuz. Gelelim boyuna. Kaçta kaç? 40'da <gülüyor> <dört daha> <gülüyor> 1. 40'da 1. 40'da bir herkes davacılığı bırakır. 60'da değil. 60'da 1 de değil. 40'dan, 40'dan 120'ye kadar 1. 120'den 200'e kadar 2. Ondan sonra her 100 davarda 1. Bu kolaymış. Evet bu kolay. Evet. Her 100 koyun için ondan sonra bir tane ne var? Ama bizim vatandaş ne yapar? A geldi kes. Damat geldi kes. Allah'a eğer gittiğiniz bir yerde bir yörük sizin önünüze bir et koymuşsa kurban eti sakın yemeyin. Muhakkak bir yerden düşmüş mundardır. Ya köpeğine yediriyordur ya misafirle. Asla bir yörük kesip önüne getirip koymaz. Evet. Demek ki koyunun zekatı da neymiş? <gülüyor> Buymuş. Allah hepimize hayır versin. Hayvan ortaklığında da mal nedir? Böyledir. Kim kiminden hangi malda ortak olursa olsun, misap neyse, kimin ne kadar malı varsa onu ne yapacak? O zekatı ne yapacaktır? Verecektir. Evet kardeşlerim. Ticaret mallarının zekatına gelince. Ticaret malları Altın ve gümüş dışındaki emtianlar, gayrı hayvanlar, tarım ürünleri, tekstil ürünleri, makineler, sanayi ürünleri, mücevheratlar ve bunlara benzer olarak ticarette veyahut ticaret yapılan her maldır. Hangisi giriyorsa ticaret malları kısaca kar amacıyla alışveriş yapılan her şeydir. Bunların tamamı zekata nedir? Tabidir. Ticaret malında zekat nedir? haktır. İslam'ın şartıdır. Ve e, zekat verecek kişi e, bir sene içinde ne kadar mala sahip oluyorsa bunu ne yapacaktır? Kabal pazar artık neyse çıkaracaktır. Üzerinden bir yıl ne yapacaktır? Geçecektir. Ve bunun üzerinde zekatı ne yapacak? Kırkta bir olarak verecektir. Ticaret malı nasıl tespit edilir? Zekat zamanı geldiğinde iş adamı genel sayım yapacaktır. Bu sermaye, karlar, stoklar, mal varlıkları ve tahsil edilebilir. Alacakların kıymeti belirlenir ve kıymet hesabı paraya dökülür. Mallar tamamen paraya dökülür. Burada şunu belirtmek istiyorum. İslam alimlerinin hemen hemen hepsi şunu söylüyor kardeşler. Ama ben katılmıyorum. Fakat bütün alimler bunu zikrettiği için zikretme ihtiyacı hissediyorum. Bütün mallar para değeri olarak hesaplanır. Alacaklar hesaplanır. Borçlar bütün bundan düşülür. Sonra e, onun üzerine iki buçuk ne yapılır? Zekat hesaplanır. Yani kırkta bir zekat hesaplanır. İslamsa Borçlu olarak birinin cenazesi geldiğinde, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, onu cenaze mı kılar mıydı? Hayır, Eğer misaf miktarını böyle malları koyup da hesaplandığında borç düşülüyorsa, bu ne demektir? Hı? Borcu vardır. Gidip ödeyecek. Evet. Ödemiyorsa o zaman bu kandırmadır. Yani her ne olursa olsun, o ayırdıysa onun onu ödeyecektir. Vadesinde de olsa sonra da olsa ne yapacak? O miktardan düşüyorsa onu ne yapacak? Ödeyecek. Yoksa demek ki nisak miktarına ne yapmamış bu adam? Ulaşmamış manasındadır. Eğer ödemiyor da oradan da düşüyorsa aynı bu hile şeriyeye ne yapıyor? Gitmiş duruma düşer ki bu bir kıştır. Yani şunu mu diyorsun? 3 e, para ödeyeceği büyük kışlar çıkarıyor. 300 yani, bir sonraki bir borçlar ve elinde tutuyor o parayı evet. tam azıyorsun. Onlar evet. kadın mı? Aynen. Maliyetini düşürsen kazandığı paradan ödüyor. Evet, aynen öyle. Ama borcu düşüyorsa demek ki bu düştüğü borcu ne yapıyor? Ödemek zorunda. Evet. Ödemiyor. Bizler zekat zamanına aynı borçlar vadeli devam ediyorsa bu bir aldatmadır. Aldanansa insanın kendisidir. Çünkü e, Kurban bahsinde de geçtiği gibi. O kesilen kurbanların ne kanı ne de eti ne yapmıyor? Allah'a Allah gitmiyor. Yine size gidiyor. Öyleyse dinimiz burada bizi takvalı olmaya ne yapıyor? Evet. Demin de dediğimiz gibi definelerin zekatı hiçbir zahmeti mastası olmadığı için bu nedir? Bulunduğunda beşte bir şey vardır. Defineciler varsa aramızda buluyorlarsa, Sanaki de çevirmişlerse anında beşte bir zekatını versinler kardeşlerim. Yoksa iş yaşıyoruz. Gelelim bala. Balın zekatı vardır, yoktur gibi birçok şeyler gelir. Balda zekat yoktur. Atta zekat yoktur. Evde zekat yoktur. Ama akarı varsa yani ticaret olarak yapıyorsa bunun zekatı nedir? Vardır. Ticaret malında bu şekilde ise vardır ama balın var, işte arı beslemişin bunun zekatı nedir? Yoktur. Ama Kur'an'da infak, sadaka ve zekat kelimeleri gelir. Zekat nedir? vardır İslam'ın şartlarındandır, binasındandır. Sadaka ve infaksa senin müminliğinin nedir? Alametidir. Bunlara da hep ne yapmıştır dinimiz bizi? Teşvik etmiştir. Yani ben zekatını veririm, başka bir şeye bakmam dersen ancak ne yaparsın? Kendini kandırırsın. Çünkü yaptığın her hayır hasanat sana birden yedi yüze daha da mislini ne yapar? Gönderir. Zekat ise senin ve nefsini temizler. Asıl yapılacak, o zaten fark, infak ve nedir? Sadakadır. Balda da, altta da, yani bugün arabanız var, bunun zekatı var mı? Yoktur. Ama eğer bunu çalıştırıyorsanız, ticari malınızsa, akarı geliyorsa Doğru. o zaman neyi vardır? Bunun zekatı nedir? Arabanın Evin kirası varsa gelirin, akarın. Akarın evet, kiraya verdin, kiranın zekatı, zekatı var. Ama vermedin, 50 tane de araban olsa, İslam senden zekat ne yapıyor? İstemiyor. 50 tane evin de olsa istemiyor. Fakat bu evlerin kirası varsa o zaman senin zekatını ne yapıyor? kiralardan istiyor. Gelelim kardeşlerim e, zekatın hak sahiplerine. Zekatla alakalı ayet Tevbe 60. ayettir. Burada 8 sınıf insandan bahsedilir. E, Hadis-i Şerif'te bunu ne artırır ne eksiltir aynı manada ne yapar? Gelir. Bunlardan birincisi zekatta hak sahibi devlettir. Ama bugün İslam devleti var mı? Yok. yok. Bu düşmüştür şu an. Yani bu an hükümsüzdür demiyorum. Fakat hükmü düşmüştür. İslam devleti olmadığı için ne yapılıyor? Zekat memuru da bugün yok. Evet. İkincisi fakirlerdir. Fakir kendisinin ve çocuklarının yeme, içme, giyinme, barınma ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan insanlardır. Bir sınıf budur zekatı bunlara ne yapabilirsiniz verebilirsiniz. 2 miskinlerdir. Miskin kimdir? Muhtaçtır. Ama bu muhtaçlığını hiç kimseye ne yapmaz? Bildirmez. Hatta Allah'ın diyor kulları içinde diyor öyle miskin kulları vardır ki üstü başı perişan, toz toprak içinde ama yaraa piaraa dese Allah onların duasını sözünü ne yapmaz? yalancı çıkarmaz. Onları siz gidip bulacaksınız. Onlar ihtiyaç içinde olsa bile size ne yapmazlar? Sezdirmezler. Öyleyse siz onlara ihtiyacın ne yapacaksınız? Gidereceksiniz. Zekatınızı ne yapacaksınız? Dolaşıp bulup vereceksiniz. Kıyamet alametlerinden birisine biliyor musunuz? Zekatınız. Zekat bulacak kimse bulamayacak. Hayır da hasenatta rumların yani Hristiyanların Müslümanları geçeceği. Bugün bakın yeryüzünde nerede bir facia, nerede bir afet, nerede bir şey var. Kim götürüyor yardıma dikkat ettiniz mi? O götürüyor. Bileşim Rumlar götürüyor. diyor, yani Hristiyanlar Müslümanları ne yapacak? geçecektir Halbuki bizim dinimizde en önde bizim gitmemiz gerekmez. İyilik diyor sizin diyor yönünüzü kıbleye dönmeniz doğuya batıya dönmeniz değil diyor. Asıl iyilik yolda kalmışa miskine fakire fukaraya vermek değil midir? Ama bizde bugün bakın bir yere yardım mı toplanıyor. İnanın toplayana bile şüpheyle, şaibeyle bakılır hale gelmiş. Bir bakıyorsun toplayan bir adam aç, hiçbir şey yok. Toplamada öncülük yapıyor. Bir bakıyorsun altına araba çekiyor, iş kuruyor bir şey. Adamın hasbel kader başka bir yerde bu işi kursa bile İşi gitti. 50 kişi gelir benim kapıma, ben de ne istiyorsanız vereyim. Ama bu konuda bana, özellikle para meselesinde benden öncelik istemeyin. Bizim önümüzdeki giden selefedin hepsi defolu. Biz ne kadar kendimizi ah olarak söylesek de, bu defoyu üzerimizden kaldıramıyoruz. Ben beni geçin diyorum. Çünkü para meselesinde inanın Müslüman'a güveni Müslümanlar kaybetmiş. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Çabuk aldananlardan eylemesin. Az bir vakit eğlenen insanlardan ya burada vakit geçireyim diyerek Müslümanların haklarına girenlerden eylemesin. Evet. Zekat içinde çalışanlar bu da düşmüş durumda. Çünkü zekat memurunun parası kimden verilir? Zekat toplanan o zekattan verilir. O da olmadığı için şu an nedir? Yoktur. Hatta bununla alakalı bir rivayet hatırlarsınız. E Sahibenin birisi geliyor. Bunlar zekat malı, şunlar da benim diyor. Hediye. Allah Resulullahı Selam bunlar da beytul malım diyor. Adam diyor ki, bunlar zekat, bunlar benim. Şuna baktır. Ben adamı diyor, zekat memuru tayin etmişim. O gitmiş zekatı almıştır. Ben memur tayin ettiğim için ona ne yapılmış? Hediye edilmiş, şuna bak diyor. Bunlar zekatlıymur, bu da benim diyor, diyor. Bunlar da zekat malıdır. Yani sen ücretini zaten ne yapıyorsun? Alıyorsun. Bu ne hediye? Sen şimdi o kavme gitsen, sana o kadar deve verecekler mi? Vermeyecekler. Evet, başka mülafetin kulup, yani kafir olup kalbi İslam'a ısındırılacak insanlara. Mekke müşriklerinden bir tanesi şöyle diyor. Daha sonra iyi bir sahabe oluyor. Allah kendisine razı olsun. Allah Resulü iki tanesinin sağına soluna alıyor böyle. Vadi dolusu da kırmızı deve. Yani bugünkü Mercedes. Kırmızı deve o zaman o kadar değerli. Şu vadiyi görüyor musun? diyor. Evet diyor. Hepsi senin diyor. Hemen adam alıyor. Sonra iman ediyor. Diyor ki Muhammed diyor bu kadar cömertse bize iman edecek kim bilir ne kadar beni. <gülüyor> evet iman ediyor. İman edince bu sefer dünyaya bakışı değişiyor. Fakir bir kardeşini görüyor. Yani hiçbir şey olmayan bir kardeşi. Elindeklerin hepsini infak ediyor. Anladım şimdi diyor. Şimdi anladım diyor. Ve bu meseleyi biraz daha açıcı bir rivayet daha söyleyeyim. Müşriklerden bir tanesi Medine'de direğe bağlanıyor. Allah Resulü Aniselat ve Resulam her sabah geldiğinde ne görüyorsun? <gülüyor> diyor ki dünyanın en pis suratını görüyorum. Allah Resulü geçiyor. Bir iki üç derken bir gün geliyor sormadan göğsüne vuruyor. Anlamadın diyor bana bir şeyler söyledi diyor. Ne görüyorsun? Vallahi diyor, karşıdan gelirken dünyanın en çirkin suratı yine senindi. Ama diyor, şimdi dünyanın en güzel yüzünü görmeye başladım. Hemen kardeşinizi çözün, guslettirin, getirin diyor. Adamı götürüyorlar, guslet diyor Geliyor, bu arada da yemek vakti geliyor, sofraya oturuyorlar. Sen Tukatlıydın değil mi? Olur, şimdi hatırladın. Tamam, tamam. Şimdi hatırladım. Zihnimi meşgul etti, meşgul etti, etti şunu yine hatırladın o kadar mı yedirken? Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve sofraya oturunca sahabeler korkuyla yeni iman eden arkadaşlarına bakıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seslenmiyor. Bir iki lokma alıyor, çekilir. Yeni iman eden. Onlar hayret ediyor. Allah Resulü diyor ki, kardeşinize mi hayret ediyorsunuz? Diyor. O diyor, sabah kafirdi, bağırsakları da kafirdi. Kafir yedi bağırsakla yes, yine doymaz. Ama müminse bir bağırsakla yeter. Bakın, yani demin ki rivayetle birleştirmek istiyorum. İnsanın bedeni ruhuna tabi. Ruh kirlenmişse, kafirse beden de doymuyor. Bedenin açılması, saçılması, etini göstermesi, hayasız olması, erkeklerin orasına burasına bir şeyleri dakması kirpi gibi olmaları, kadınların her taraflarına açılması, çıplak gezmeleri, hep ruhunu pisliğinde. Erkeğin adaplı olması, kadının tesettürlü olması, ruhunun temizlenmesinde. İşte bakın bir bağırsak kişinin imanıyla ve iman etmeyi nasıl alakalı işte kalbi İslam'a ısındırılacak dediğimizde ise Demek ki kafirlerin e, şeyine Rahat yaşam, bol mal, mevki, bir savaş meydanını düşünün. Öne öne koşan kim? Geriye geriye koşan kim? Hangisi? He? Niye? Karıyı başkası alacak. Malı başkası kullanacak. Değil mi? Ama Müslüman ne var? Cennet vardır. Kılıcın kınını ne yapıyor? Kırıyor. Ben doğru koşuyor. Onun için birisi aksırdığında onlar ne der? Gün yaşadı. yaşadı. Müslüman? Allah seni mağfiret etsin. Allah sana idare etsin. De. Yani hep ahiretten alakadır. Onun için burada kafirin gönlü İslam'a ısındırılacak, sonra ne verilecekmiş? Zekat da ne yaparmış? Verilebilirmiş. Hani bazı kardeşler ben gavura vermem. Vermezsen vermem. Ayet diyor, verebilirsin işte diyor. Ama sen vermez. Sekiz sınıftan birine verebilirsin. Başka? rikap yani köle. Boyunduruk altında olan köle. Onlar da efendisine diyetini ödeyip ne yapabilir? Azat olunabilir. Onun için verebilirsin. Bu da şu an düşmüş gibi. Çünkü İslam hakimi olmayınca bazı hükümlerde nedir? Düşmüş. Başka? Zengin bile olsa yolda kalın borçlu, haciz duruma düşmüş, yolda kalmışsa borçlulara zekat ne yapılabilir? Verilebilir. O da borcunu ödeyip ne yapsın? Müslüman düze çıksın. Bu yapılabilir. Ha, senin alacağın var. Zekatın da gelmiş. Karşıdakine ne dersin? Bu benim zekatımdır. Ondan ne yaparsın? Bu yükü kaldırabilirsin. Borçluya da ne yapılabilir? Verilebilir. Kardeşlerim hadis kitaplarında şu ifadeyi bulabilirsiniz. Zenginin birisi diyor ki ben bu gece çıkacağım, tanımadığım birine ne yapacağım? Zekat verecek. Yukarı Müslüm başta bütün hadis kitaplarında bulabilirsiniz. Çıkıyor, zekati veriyor, sabah insanlar konuşuyor. Fahişe'ye zekat vermiş birisi. Adam diyor ki ben bu gece çıkacağım yine zekatımı ne yapacağım? Vereceğim. Veriyor. Zenginin birine zekat verilmiş. Adam diyor ki ben bu gece çıkacağım. Yine zekatımı ne yapacağım? Evet. Vereceğim. Sabah konuşuyor. Hırsızın birine zekat verilmiş. Üçü de rüyasında bazı olaylar görüyor. Ve üçü de pişman oluyor. Ve ne yapıyor? Hak yola geliyor. Fahişe diyor ki ben diyor etimi satarak geçinen birisiyim. Halbuki diyor Allah bana hak etmediğim halde çalışmadığım halde ne yaptı? Rıskını gönderdi. Zengin diyor ki ben hep cimrilik yapardım, mal toplardım, zekatımı vermezdim. Hak etmediğim halde Allah bana ne yaptı? Mal gönderdi. tövbedür Hırsız diyor ki ben insanların malını haksız yere ne yapardım? Kasbederdim. Halbuki bu sefer hiçbir şey yapmadım. Allah bana ne yaptı? Bunu gönderdi diyor. Adamın vermiş olduğu zekat onların hidayetine ne yapıyor? Sebep oluyor. Evet. Yine fi sebeylillah yani Allah yolunda mücahitlere zekat ne yapılır verilir. Evet. Bunlar devlette maaş almayan, davet, tebliğ, emri bil maruf, münker gibi yapan, sürekli dolaşan ve İslam'ı yüceltmek uğruna akıllar düzenleyen cihad edenlerdir. Buna hac ibadeti de dahildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda kullanılmak amacıyla beklettiğin deverin üzerinde hacca gitmen, senin fîsebelillah yani onu Allah yolunda kullanmaktır buyurmuştur. Zekatın bir kısmı da neymiş? Cihat ehline verilebilirmiş Başka? Yolcuya. Bir yerden bir yere giden yolda kalmış bir insan ona ne yapılır? Zekat verilir. Bu sekiz sınıfa ayette geldiği gibi zekat ne yapılırmış? Verelilmiş. Şimdi hatırlatmalara gidelim. Zekat verilecek kimselerden olmaları şartıyla bir kadın kocasına ve çocuklarına zekat verebilir mi? Verebiliriz. Evet. Ebu Said el Hudri <gülüyor> naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. İbn Mesut'un, Allah onlardan da hanımından da çocuklarından da razı olsun. Hanımın Allah Resulü'na geliyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ne yapıyor dedeciğim? Namaz mı oluyor? Diyor ki benim malım var, nisap miktarına ulaştım. Ben bunu kocama ve çocuklarıma verebilirim zekatı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet'tir. Bir kadın kocasına, çocuklarına zekatı ne yapabilirmiş? Ver, ver, ver. Verebilir. Peki koca karıya verebilir mi? Ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, Neden? Hayvan Çünkü kadının erkek üzerinde hakkı vardır. Bu hakkı da nedir? kocanın karısına bakması gerekir. Evet. Doğru. Zekat verilecek kimselerden olmaları şartıyla bir kadın kumasına zekat verebilir. Kumasını bildiniz değil mi? Evet. Yani Türkiye'de olmuyor. Çünkü Türkiye'de tek evlilik psikolojisi vardır. Tek evlilik psikolojisiyle hareket edildiği için kuma olayı düşman olayıdır. Bununla alakalı bir de kuma çabasına geldik. Tabii tabii. Ondan sonra evden de kovdur beni. <gülüyor> Kendiniz Ben karışmam bu işlere. Bir kadın kumasına zekatı ne yapabilir? Verebilir. Zekat verilecek kimselerden olması şartıyla zekatı akrabasına verebilir. Çünkü yabancılara vermekten bu bir yerde nedir? faziletlidir. Çünkü akrabayı ziyaret edin, onları koruyun, kollayın. Onlara ne yapın? Yardımcı olundur. Eğer zekat verilecekse, tabii istediğiniz seçme hakkına sahipsin. Akrabayı da ne yapmayacaksın? İhmal etmeyeceksin. Evet. Zekatı bir bölgeden bir başka bölgeye nakletmek caiz midir? Bir bölgenin zenginlerinden alınan zekatın o bölgenin fakirlerine verilmesi başka bölgelere nakledilmesinden daha önemlidir. Yani önce senin bulunduğun yerin ihyası daha asıldır. Çünkü zekat verilmezse ne çoğalır biliyor musunuz? Anaşi, hırsızlık. Adam senin namusuna da malına da ne yapar? Ama düşün, zekatını ver oradaki fakire, fukaraya Gördüğü yerde sana ne yapar? Saygı duyar. Malını korur. Irdını korur. Senin haysiyetine korur. Ama yapmadığında ne yapar? Her şeyine senin göz Sen dişinden tırnağından artırır. Helal yersin, Ama o seni ne yapmaz? Bilmez. Bilmez. Evet. Önce kendi bölgesinde ki fakiri, fukarayı, miskini gözetmek asıldır kardeşlerim. Başka bölgeye gönderemez misin? gönderebilirsin. Ama asıl olan önce senin kendi bölgesindir. Bir de bu konuda fıtır sadakası vardır kardeşlerim. Bu da zekattın bir alt kardeşi olduğu için zikretmekte nedir? Fayda vardır. Fıtır nedir bilir misiniz? Zekat nisap miktarına ulaşan insanlar verir ama fıtır her Müslümanın nedir? Hem çocuğunun, eşinin ee, nefes alan her canlısı için yani insan canlısı için vermiş olduğu nedir? Bir sadakadır. Ve sıtır sadakası sadece Ramazan ayında ve bayram namazından önce verilmesi gereken bir ibadet türüdür. Sadaka türüdür. Her Müslümana vermesi yani gücü yeten her Müslümana nedir? Bu haktır. Bir ölçü kurma, bir ölçek arpadan verilir. Veyahut bir saat, işte hurma, işte falan falan. Fıtır sadakasının hükmü nedir hikmeti? Biliyorsunuz zekat nasıl malın kirini götürürse fıtır sadakası da oruçta işlemiş olduğun hataları nedir? Kesaretidir. O da Allah'ın bize nedir? Bir ikramıdır. Bu, Allah kendisinden razı olsun, Ebu Hanife olsun, Bukhari olsun, Ehli Sünnet'ten birçok alim olsun, Allah Resulü'nün hadislerinden o yerde geçerli olan ölçü neyse ondan verilir demiştir. Bu pirinçten, buğdaydan, arpadan, hurmadan, yoğurttan, keçten verildiği gibi bunların değer olan paradan da ne Verilebilir. Ve bunu her Ramazan, bayram namazından önce Müslümanın ne yapması? Vermesi gerekir. Selef nedense bu konuda çok katı olmuş bazıları. İşte pirinç demiştir. 3,5 kilo. Dağ gibi yığmışlardır pirinci. Fakire götürmüşlerdir. 10 tane, 20 tane, 30 tane pirinç vermiştir. Versin. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. O da götürmüştür. onlara alınan pirinci 3 liradan toplancıya vermiştir. 7 liraya güme gitmiştir. Mallan verildiği gibi değerinden de ne yapılabilir? Verilebilir. Dinen şeran bunun hiçbir sakıncası yoktur. Böyle diyenlere, bidatçı diyen aslında Bukhariye, İbn-i Teymiye, Ebu Hanefiye bidatçı demiştir, kıyasçı demiştir. Duyurulur. Fıtır sadakası kimlere vaciptir? Bayram günü kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bir günlük gıda ihtiyacından fazlasına sahip olan Müslümana vermek nedir? Vaciptir. Evet. Yani burada da aslında eee Kurbanı kim keser? Müslüman. Gücü yeter. Gücü yeter mi? Gücü yetenmiştir. Gücü yetip de kurban kesmeyen bizim namaz yamza ne yapmasın? Yaklaşma. Burada da fıtırda ana buran. Gücü yetiyorsa ve zaten ya verirsin ya alırsın. Almak da ibadettir, vermek de nedir? İbadettir. Fakirin mankörü nereye girer? Zenginin müstifil aynı kardeş kardeş girerler. Biri nankörlükten, biri müstifilten. Kucaklaşır girerler. Onun için samim olan Müslüman, birisi vermekten imtihan olur, birisi de nedir? Almakla. İkisinin de birbirine bu konuda üstündüğü yoktur. Çünkü bu dilenmeyle şu konumuna ne atmaz, Girmez. Allah birini mallan imtihan eder, birini de ne yapar? fakirlikten imtihan eder. Bu kadar. Bunda birisi gurur yapmayacak, birisi de ne yapmayacak? Verirken öbürünü ezmeyecek, kibirlenmeyecek ölçü bu. Evet. Allah hepimize hayır versin. Amin. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Nafakasını ek olarak erkek, hanımının fıtır sadakasını vermekle yükümlüdür. Yani bir erkek eşinin çocukların nafakasını ne yapar? Yani fıtır sadakasını verebilir. Evet. Burada ölçü şudur, erkek nişanlıysa yani onunla zifah yapmamışsa onun vermekte mükellef değildir. Sadece yani karısıysa birliktelerse onun e, mihrini şeyi sıfıtırını ne yapar verir. Yine e, sıfır sadakasının miktarı dike her şahıs için e, yarım ölçek yaklaşık 2, lira, 2 litre ya da üç buçuk. Kilogram, buğday veya ölçek, kurma, kuruyucu, bunlardan ne yapılır? Verilir. Fıtır sadakasının verilme zamanı bayram namazından önce dedik. Kimlere verilir? Fıtır sadakası zekattaki gibi değildir kardeşlerim. Zekatta sekiz sınıf vardı değil mi? Burada sadece Müslüman'ın fakir ve miskinlerine verilir. Öbürleri gibi, zekat gibi nedir? Bu değildir orada fakir ve miskini ne yapacaksın? Gözeteceksin. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan Amin. ayırmasın. Amin. Razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Amin. İsterseniz bir iki nokta var. Kadın kendi malından kocasının izni olmadan sadaka ne yapabilir? Verebilir. Ama kadın Bakayım mı istedir? Kadın, kocasının malından izni olmadan veremez. Böyle bir ifade var. İzni olmadan verebilir. Yok, sadaka. Şimdi verir mi, veremez mi? Ortasını bulalım. Allah Resulü Vesselam verir. İki de ecir vardır diyor. Hem onun malını koruyup kollamaktan hem de e, sadaka vermekten, hem de kocasının malını vermekten. Şimdi üç şey e, saklanamaz. Ateş, su ve tuz. Bu geldi mi yok ve yapamazsın diyemezsin. Yine hadis-i şeriflerde yani kuvvetli geldiği için kadın, e, kocasının malından izni olmadan verebilir şeyine gidiyorum ben, onu kabul ediyorum. Dilenci diyor, at sırtında bile gelse ne yapın? Yok, yok, yok. Birisi size gelmiş Allah rızası için diyorsa keçinin tırnağı bile olsa eline tutuşturun diyor. Onlar burada e, sizden dilenebilirler, at sırtında bile ama mahşer yerinde elsiz ve yüzsüz ne yapılacak? Haş diyor. Onlar diyecek ki ya Rabbi bizim elimizde vardı yüzümüzde Evet ama siz benim adımı kullanarak insanlardan ne yaptınız? yüzlük yaptınız. Burada da ilk tezahımız budur diyecektir. Öyleyse bize düşen sadakayı verme. Kadınlar da kocasının izni olmadan sadaka ne yapabilir? Verebilir. Ama burada şuna da dikkat edin. Babam bir mesel anlatmıştı. Allah rahmet etsin. Eskiden biliyorsunuz araba falan yoktu. At vardı. Tuz gölüne gelip tuz götürürlermiş. Ama çok meşakkatliymiş o zaman. Babam anlatır. Diyor, adamın birisi tozcuymuş. Götürüyor, dolduruyor. Ee, kadın ahrabaya şuna buna daha tuz gene götürüyor. Tarif mahfoluyormuş. En son bir gün diyor ki, hanımdır ben diyor rahatsızım. Beraber tuza gidelim. Tamam. <gülüyor> At nerede kaldıysa arıya yüklettirir. Teker nereye düştüyse karaya çıkarttırıyor. Tuz kadına doldurturuyor. Kadın bin bir meşakkatle sene geçiyor hanım tuz bitti mi doludur. <gülüyor> İki sene geçiyor ağzına kadar doludur. 3 Üç beş kadın hiç mi bitmedi? Ağzına kadar dolu diyorsun. Yani kadın bol kepçeyle veriyorsa bir meşakkate soktun mu onun önü ne yapıyor? Tak kesiliyor. Böyle de bir formül uygulaya bilirsiniz. Evet. Evet. <gülüyor> evet. Evet. Bir de şeylerden vermek yani. daha maklul Rabbim anlattığınız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Siz azı çoğa sahip Çünkü meseleler cidden çok. Ben bir saate nasıl sığar diye babları küçültmeye ve ana başlıkları zikretme yoluna gidiyorum. Ama bunlar biliyorsunuz İslam'ın temeli olduğu için sizler zaten bunları ana maddeleriyle biliyorsunuz ve araştırıyorsunuz. Bilmeseniz bile lazım olduğunda gerekli yerlere bakıp ne yapıyorsunuz? Öğreniyorsunuz. Anlayamadığınızda zaten soruyorsunuz. Bizimki nedir? Sadece hatırlatmadır. Allah ilminizi, gayretinizi artırsın. Aynen. Ve Rabbim amelleri yüzüne atılanlardan bizleri eylemesin. Sübhanake Allahummeh ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve tuğbilik velhamdülillahi r <gülüyor> Elhamdülillahi r h